İçimdeki vicdanı Yakın içimdeki insanı Bir canım var o da simsiyah Silahımda yol al isyanım Kendime nefretim hı Sersefilim bir zindanım Evimizden her yer Sözler ise cinayet ihbarı Sirenler da bu canım, Bu taraf çok Sıkıntı olama sıkıntı yok Sıkıştır ol, Elinde koş Gecikme polisin belinde kol Benimle koş Bir kere düşün empati kur Yerimle ol Yenilmez olarak doğardık o zaman Eninde sonunda Seninle enişte sokum ol Konayım odalarına koy Yoksa yapo Kalbine Aşık olurum kafesime mı koy Kafi denetim altında Tutulan kafesin içinden kurtulamaz Maziye tutulmak Uçurumda bir daha sigara sebebi cari Yokarım yerine Endibine bir karış mezarım belin ben içinde firarım acilen ört beni Kazıp kazıp göm Görürsem yüzüne tüküreceğim Kaderin kefenim kafi Yazıp yazıp sözleri Sonunda sonunu düşüneceğim Güzel hanım da ayın Kanıksarım Yaşarım dışında kalıpları Taşarım kabımdan takarım Çıtayı çatıya şaşırır yakınları Yaradan ölmedi kesenleri Bugüne çalışır akılları Kesiyorum kanıksarım Bunu da yetişir acıları. Yakışır yaşıma saçı dokup Canımın adı da kaşındadır Aşılamak onlar hep bir sorun Alışır basına kalır adım Yarışın içinde çamura bulanır Aşırıp içinde tarum var burası gelmesin Rezil olur canadır Kahırdan adım adım akıl olur, kıskanılır Hasım ısım kare Tutmasın demesin Eline mikrofon bir balon elinde Koca dünya durmasın Neyi seviyorsan git o o Babacım yaşamın yapı taşı Yaşamak yaşayıp tanışı Dünyada atlasam Atlasam ya yarına Dünyanı yazmaya Yazmaya yerine Sen soluktan atlas Ben yorulmam asla Dünyalara sıklasam da yenilmem zamana Dünyamdan atlasam asıl inince detaylar Saklasam Saklasam mencerine da Atlasam Atlasam ya yanına Dünyanı Yazmaya Yazmaya Yerine sen soluktan Atlas ben yorulmamaz Aska dünyaları Tırtlasam da yenilmem zamana Dünyamdan atlas Ama sal ince detaylar Saklasam Saklasam yerine.